Yeşil kazak Elleri yaşlılığın izlerini belirtircesine damarlarını gösteriyordu. Parmakları boğum boğum ve hep bir iş üzerindeydi. Yine işaret parmağında gelişigüzel ip yumağı vardı. Torunlarına kazak örüyordu. Yeşil bir kazaktı. Parmağında ne zaman ip bitse tekrardan parmağına dolardı. Bu kazarı da büyük kızından olan torununa yapıyordu. Ne zaman aklında torunları gelse gözleri nemlenir, nemden de gözlük camları boğarlaşırdı. Yaşım verdiği halle gözlük bezini alırken elleri titrerdi. Koca evde yalnızdı. Sanki ev üstüne geliyor gibiydi. Parası olsa bile tek başına bir evde yalnızca yaşamak ona üzüntü veriyordu. Eşi yıllar önce rahmetli olmuştu. Tuzan teyze de çocukları ve torunlarıyla evde ona arkadaşlık eden kadim dostu Ekrem ile muhabbet ederdi. Ekrem kedisinin ismiydi. Kedisi onun için canıydı. Rahmetten kalma hatıraydı. O da yaşlanmıştı artık. Hep petek köşelerinde uyuklardı. Yeşil yumak uyumakta olan Ekrem'in önüne yuvarlanmıştı. Ama Ekrem'in hiç umurunda değildi. Uyumak her şeyin önüne geçiyordu. Hafta son çocukları gelecekti. O yüzden telaşlıydı Suzan. Yemek listelerini hazırlamıştı önceden. Zor olmasın diye de pratik yemekler seçmişti. Çocukları ise zahmet olmasın diye bir şey yapmalarını istememişti. Ama Suzan içi öyle rahat değildi. Bir şey yapmadan duramazdı. Suzan koltukta oturmakta bitmek üzere olan kazaya devam ettiriyordu. Çok az kalmıştı. Suzan heyecanlıydı. Acaba torununa tam olacak mıydı? Bu düşünceler üzerinde kazığı örmeye devam ediyordu. Gece ilerlemekteydi saatine baktı. Yatması gerektiğini farkına varmıştı. Koltuktan doğrulmuş esnenin ağzını eliyle kapatıyordu. Tam odasına giderken birden elektrikler kesildi. Suzan ne yapacağını bilemeyerek ağır adımlarla odasına gitmeye düşünüyordu. Ama odası yukarı kattaydı. Ya merdivenlerden çıkarken düşerse ne olacaktı? Bu düşünceler içerisindeyken elektriklerin gelmesi mühidiyle el yordamıyla bulduğu başka bir koltuğa oturmuş bekliyordu. Korku yüreğini kaplamıştı. Başına ne zamandır böyle bir olay gelmemişti. Sessizlik karanlıkla birleşince akıl almaz bir hale dönüşüyordu. Suzan, koltukta telaşlı bir şekilde oturuyordu. İşte o an birden sesler duymaya başladı. Korku bütün bedenini kız kıvrak yakalamıştı. Sanki kapılar zorlanıyordu. Sesler daha da şiddetli geliyordu. Suzan, evine hırsız girdiği şüphesine kapılmıştı. Ama şimdi ne yapacaktı? Sesler üst kattan geliyordu sanki. Derler ayağa kalkmış, korku ve endişeyle dışarı çıkıp yardım çağırmaya gidecekti. Ama nasıl? Her yer karanlıktı. Ya o çıkana kadar hırsızlar onu yakalarlarsa? Düşünceler etrafını sarmış peşini bırakmıyordu ama birden aklına kapının kilitli olduğu ve anahtarın da odasında olduğunu hatırlamıştı. Sesler uğultuya benzer çıkıyordu. Belki hırsız tek kişi değildi, birbirleriyle konuşur halleri vardı. Telaş Suzan'a her şeyi yaptırabilirdi. Elektrikler hala gelmemiş, kedisi Ekrem'den de ses soluk çıkmıyordu. Suzan'ın aklına sadece bir şey geliyordu, salonda bulunan eski dergi ve kitaplarını koyduğu dolaba girip hırsızların gitmesini beklemekti. Dolabın alt rafı boştu. Onun girebileceği büyüklükteydi. Sessiz adımlarla ve bir yere çarpmamak için el ve ayaklarıyla etrafını kontrol ediyordu. Dolaba yaklaştığını hissediyordu. Evet, dolabın tam önündeydi. Gözleri karanlıkta mutluluktan parlıyor, ışığı da önünü aydınlatıyordu sanki. Dolabın kulpunu tutarak açmaya başladı. İki kapağını da açmıştı. Sanki sesler artık basın gelmiyordu. Ama her şeyi sağlam almak istiyordu. Dolabın alt rafına girmiş, kapaklarını da kapatmış, aralıktan da karanlığı kolaçan ediyordu. Ne yaptığını kendisi bile bilmiyordu. Ya onlar hırsız değilse? Burada boşuna bekliyorsa. Ama sesler öyle demiyordu sanki. Zamanın hızla ilerlediğinin farkındaydı. Burada beklemekten sıkılmış ve uykusu gelmişti. İşte tam o anda dolabın aralığından karanlığı aydınlığa çeviren bir görüntü görmüştü. Elektrikler gelmişti. Tam dolaptan çıkacakken bir daha düşündü. Biraz daha burada beklese iyi olacaktı. Onları gayipten korkuyla kendisinin ürettiğini düşündü. Bir süre sonra dolabın kapağını telaşla açmıştı. Korku yine de iliklerindeydi. Seslerin gelmediğini düşündü. Tekrar elektrikler kesilmeden hemen telefona koştu. Oğlum uradı, titreyen elleriyle tuşladı. Geç vakit olduğu için Murat telefonu uykusundan kalkarak cevap verdi. ''Efendim anne?'' ''Oğlum çabuk bana gel lütfen.'' Annesinin konuşmalarında telaş vardı. Bunu sezen Murat, ''Ne oldu anne?'' ''Hemen gel oğlum. Az önce elektrikler kesildi ve evde hırsız olduğunu düşünüyorum.'' Murat, telaşla telefonu kapatıp annesine doğru yola koyuldu. Suzan, telefon elinde oğlunu beklemekteydi. Soluk alıp verişi bile değişmişti. Tedirginlik hat safadaydı. Oğlunu beklerken bir anda tekrardan kapının kilitli olduğu aklına geldi. Nasıl girecek oğlu içeriye? Tekrar bir hüzün suratını kaplamıştı, göz altları uykusuzluktan siyahlaşmıştı. Ne yapacağımı düşünürken aklına bir fikir geldi. Sehpa çekmecesinde kullanmadığı eski bir yedek anahtar vardı. Derhal çekmeceyi karıştırıp anahtarı buldu. Oğlu Murat eve gelmiş, arabasını park etmiş, zile basmıştı. Buna çok sevinen Suzan hızlıca kapıya gidip anahtarı deliğe sokar kapıyı açtı. Karşısında oğlu Murat'ı görünce ağlamaklı bir şekilde oğluna sarıldı. Suzan'da hala bir titreme vardı, korkudan yüzü de bembeyaz olmuştu. Suzan tam düşer gibi oldu, Murat hemen koluna girerek annesini sandalyeye oturttu. ''Nasılsın anne, telaşlandırıyorsun beni?'' Şimdi iyiyim oğlum. Biraz tansiyonum düştü sadece. Murat diken üstünde annesinin anlatacağı olayları can kulağıyla dinliyordu. Oğlum ben koltukta torunum için yeşil kazak özüyordum. Bitmesine de çok az kalmıştı. Sonra saatime baktım. Geç olduğunu görünce yakmak için ayağa kalktım. Ama birden elektrikler kesildi. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Bulduğum başka bir koltuğa oturdum. Yukarıdan da sesler gelmeye başladı. O korkuyla dolaba girdim. Elektrikler gelene kadar da dolaptan çıkmadım. Telaş bu sefer de Murat'taydı. Evde hırsız olabileceği düşüncesi üzerindeydi. Ama hırsız olsaydı şimdiye kadar giderlerdi. Murat polisi aramak varken tek başına yukarı çıkmaya göze almıştı. Suzan oğlunun yukarı çıkmasına korkuyordu. Ama Murat rahmetli babasından kalma gol sapısını alıp yukarı çıkmaya başladı. Annesini aşağıda kalmasını teminlemişti Murat. Suzan ise merdivenlerden çıkan oğlunun arkasından telaşla bakmaktaydı. Murat her adım atışında karanlığa doğru yol alıyordu. Merdiven bitişinde sağ tarafta ışıkları yakmak için buton vardı. Sese ve uğultuya benzer hiçbir şey duymadığını hissediyordu Murat. Murat ışıkları yakmış, elindeki gol sopasını sıkı sıkıya kavramış etrafa sesleniyordu. ''Eğer oradaysan kaçışın yok.'' ''Hey!'' ''Nafile.'' Hırsızlar yoktu. Annesinin odasına bakmış hiç kimse yoktu. İç rahattı. Suzan aşağıda koltuğa oturmuş, Oğlunun bir an önce gelmesini bekliyordu. Bu arada etrafını kontrol ederken gözlerine inanamamıştı. Torunu için ördüğü kazak yoktu ortalıkta. Şaka mıydı bu? Hırsız almış olsa bile basit bir kaza mı çalacaktı? Hala inanamıyordu. Kazığın yok oluşuyla eski korkusu ve titremesi yine gelmişti. Aşağı inen Murat. Anne her tarafı baktım kimse yok. Murat annesinin üzerindeki tedirginliği sezmişti. Neyin var anne? ''Oğlum, torunumu ördüğüm yeşil kazak elektrikler kesilmeden önce buradaydı ama şimdi yok.'' ''Anne, başka yerde unutmuşsundur.'' ''Hayır oğlum, kaç akşamlar bu koltukta örüyordum. Bitmesine de çok az kalmıştı.'' ''Sakın hırsızlar çalmıştır deme anne.'' ''Bilemiyorum oğlum, nasıl kaybolur?'' İkisi yeşil kazak düşünürken mutfaktan ''Miyav'' diye bir ses gelmişti. Ekrem'in olduğunu anlayan Susan, oğluyla birlikte mutfağa gitti. İnanamıyordu Suzan. Yeşil kazak eklemdeydi O karanlıkta iplik ayağına dolanmış ve mutfuğa saklanmıştı. Murat ise, bak anne görüyor musun kediye dolanmış kazak beni de korkuttu. Ben de şaşırdım oğlum Ekrem'in hırsız olduğunu bilmiyordum ki. Oğlum Murat'ı bu sözüyle güldürmüştü. Yine de Suzan'ın aklında çelişki vardı. Ya hırsızlar gerçekten geldiyse bu bir muammaydı. Kimse bilemeyecekti.